İkinci makam, Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. İhtar, Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklama uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat mağdetsuf şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım, 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhan benimle münasebettar ve nefsî nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar istifade olur niyetiyle 14. Lemanın ikinci makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerini havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar. Delilden ziyade zevken hazırdır. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. "Qalat yaa ayuha al-Malou, inni ulqiye ileye kitabun kereem. Inna hu min Sulaymana ve inna hu rahim Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahi rahimin bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında. Arz simasında ve insan simasında, birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke rububiyyet var. Biri kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüp'ten tezahür eden sikke-i kübra-i ki bismillah ona bakıyor. İkincisi kürey arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşebbüh, tenasüp İntizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden Sikke-i Kübra-i Rahmaniyettir ki, Bismillahirrahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki Letaif-i Re'fet ve Deka'iki Şefkat ve Şu'aat-ı merhameti ilahiyeden tezahür eden Sikke-i Ulyâ-i Rahimiyettir ki, Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim ona bakıyor. Demek, Bismillahirrahmanirrahim, Seyyih alemde bir satırın nurani teşkil eden üç sikke ehadiyetin kutsi ünvanıdır. ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüsay musagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. İkinci sır Kur'an-ı mucizül Beyan, Hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor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 ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran, bilbedahe yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden, bilbedahe yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi, bütün kâinatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan, bilbedahe rahmettir. Ve bu hatsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bil müşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bil rahmettir. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikatı mahbubedir, Bismillahi rahim de o hakikata yapış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 seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Ve kat'iyen anla ki, senin gibi zayıfi mutlak, acizi mutlak, fakiri mutlak, fani küçük bir mahluka bu koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti eden hakikat rahmettir. Elbette böyle bir rahmet senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan de. o rahmetin vusulüne vesile ve o Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku güneş kadar zahirdir. Çünkü nasıl merkezi bir nakış her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hasıl oluyor. Öyle de bu kainatın i kübrasında binbir ismi ilahinin cilvesinden uzanan nurani atkılar kainat simasında öyle bir sikkey rahmet içinde bir hatemi rahimiyeti ve bir nakshi şefkati dokuyor ve öyle bir hatemi inayeti nescediyor ki güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Evet şems ve kameri anasır ve meadini, nebatat ve hayvanatı, bir nakş-ı azamın atkı ipleri gibi, o binbir isimlerin ile tanzim eden ve hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gayet şirin ve fedakarane şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevil hayatı, hayat-ı insaniyeye musahhar eden ve ondan rububiyet-i ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren. Ve en parlak rahmetini ızhar eden o Rahman-ı elbette kendi istina mutlakına karşı, rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan! Eğer insan isen, Bismillahirrahmanirrahim de, o şefaatçiyi bul. Evet, ruh-i zeminde 400 bin muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın tayifelerini, hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak vakti vaktine kemali intizam ile hikmet ve inayet ile terbiye ve idare eden ve küreyi i arzın simasında hatemi ahadiyeti vaz eden bil bedah'e belki bil müşahede rahmettir ve o rahmetin vücudu bu küreyi i arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar kat'î olduğu gibi o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var evet zeminin yüzünde öyle bir hatemi rahmet ve sikki ahadiyet bulunduğu gibi İnsanın mahiyet-i maneviyesinin simasında dahi öyle bir sikkeyi rahmet vardır ki, küre-i arz simasındaki sikke-i merhamet ve kainat simasındaki sikkeyi i rahmetten daha aşağı değil. Adeta binbir ismin cilvesinin bir nokta-i mihrakiyesi hükmünde bir camiyeti var. Ey insan! Hiç mümkün müdür ki, sana bu simayı veren ve o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hatemi i ehadiyeti vaz eden zat,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 Cüz'iyatta zahir bir surette sikk-i ehadiyeti gösterdiği gibi her bir nevi de sikk-i ehadiyeti göstermek ve zatı ı ehadiyi ettirmek için Hazem-i Rahmaniyet içinde bir sikk-i ehadiyeti gösteriyor. Ta külfetsiz herkes her mertebede İyyake nabudu ve İyyake nestaîn deyip doğrudan doğruya zatı ı Akdese hitap ederek müteveccih olsun. İşte Kur'an-ı Hakim bu sır ı azimi ifade içindir ki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 Fakat o vahdet ne kadar olsa yine kesret içinde bir vahdettir. Hakiki hitabı tam temin edemiyor. Onun için vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lazımdır. Tâ ki kesreti hatıra getirmesin. Doğrudan doğruya zatı ı akdese karşı kalbe yol açsın. Hem sikki hadiyete nazarları çevirmek ve kalpleri celbetmek için o sikki ehadiyet üstünde gayet cazibedar bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halâvet ve Gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymuştur. Evet, o rahmetin kuvvetidir ki zişun nazarlarını celb eder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine iyihal eder ve zât-ı ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan İya Kenahhudu ve İya Kenesteindeki hakiki hitaba mazhar eder. İşte Bismillahirrahhmani Rahim, Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihetle, bu mezkür sır razimin ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu ünvanı eline alan, rahmetin tabakatında gezebilir ve bu tercümanı konuşturan, esrar-ı rahmeti öğrenir ve envar-ı rahimiyeti ve şefkati görür. Beşinci sır, bir hadisi i şerifte vârit olmuş ki, اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلٰى سُورَةِ الرَّحْمَانَ اَوْ كَمَا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 لَيْسَ كَمِثْلِهِ ve وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ sırrıyla, sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Fakat ala الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ ve وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ sırrıyla, mesel ve temsil ile şuunatına ve sıfat ve esmasına bakılır. Demek mesel ve temsil, şuunat noktayı nazarında vardır. Şu mezkür hadis-i şerifin çok makasıdından birisi şudur ki, insan, İsmi Rahman'ı tamamiyle gösterir bir surettedir. Evet, sabıkan beyan ettiğimiz gibi kainatın simasında bin bir ismin şualarından tezahür eden İsmi Rahman göründüğü gibi, zemin yüzünün simasında rububiyet-i mutlakay ilahiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden İsmi Rahman gösterildiği gibi, insanın suret-i camiasında küçük bir mikyasta zeminin siması ve kainatın siması gibi yine o ismi Rahman'ın cilve-i etemmini gösterir demektir. Hem işarettir ki Zat-ı Rahman-ı Rahim'in delilleri ve ayneleri olan zihayat ve insan gibi mazharlar o kadar o zatı ı Vacibül Vücuda delaletleri kat'î ve vazı ve zahirdir ki güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletinin vuzuhuna işareten o ayna güneştir denildiği gibi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 وَفَهْهِمْنَا أَسْرَارَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَمَا يَلِيْكُ بِرَحْمَانِيَتِكَ آمِينَ Altıncı sır Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insan! Rahmet ne kadar kıymetli bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki, o rahmet öyle bir sultan-ı zülcelale vesiledir ki, yıldızlarla zerrat beraber olarak, kemal intizam ve itaatle beraber ordusunda hizmet ediyorlar ve o zatı zülcelal'in ve o sultanı ezel ve ebedin istinay zatisi var ve istinay mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kainata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir ganiyyi alalıtlaktır. Ve bütün kainat tahtı emir ve iradesinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte ceraline karşı tezellüldedir. İşte rahmet seni ey insan. O müstani alal ve sultanı sermediğinin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir at vaziyetini verir. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun? Çok uzaksın. Hiçbir cihetle yanaşamıyorsun. Fakat güneşin ziyası, güneşin aksini, cilvesini senin ayının vasıtasıyla senin eline verir. Öyle de o zat akdese ve o şems ezel ve ebede biz çendan nihayetsiz uzağız yanaşamayız fakat onun ziya-i rahmeti onu bize yakın ediyor. İşte ey insan bu rahmeti bulan ebedi tükenmez bir hazineyi nur buluyor. O hazineyi bulmasının çaresi rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en veli bir lisanı ve dellalı olan ve rahmeten lil alemin unvanı ile Kur'an'da tesmiye edilen Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetidir ve tebaiyetidir. Ve bu rahmeten lil alemin olan rahmeti mücessemeye vesile ise salavattır. Evet, salavatın manası rahmettir ve o hayat mucessem rahmete rahmet duası olan salavat ise o rahmeten lil aleminin vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine o rahmeten lil alemine ulaşmak için vesile yap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 Hazine-i rahmetin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Zat-ı aleyhisselatu ve vesselam olduğu gibi en birinci anahtarı dahi Bismillahirrahmanirrahim'dir ve en kolay bir anahtarı da salavattır. Allahumma bi hakka esrari Bismillahirrahmanirrahim. Sallı ve selim ala men erseltehu rahmeten lilalemîn. Kema yeliku bi rahmetike ve bi hürmetihî ve ala âlihi ve ashabihî ecmaîn. وارحمنا رحمة تنين بها عن رحمة من سواك من خلقك آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم